Aleyhi ve sellesim. Dinde sonradan icat edilen her şey bübet her bübet dalalet her dalalette ateştedir Allah hepimize hayır versin Allah Azze ve Celle bizleri bir anasın, bırakmasın yani razı olacağı amelleri istemeye <gülüyor> mahsud etsin Allah Burada bir araya geldiğiniz gibi cennette de bir araya gelmenizi nasip Aha, Kardeşlerim bugün sohbetimiz ağır mı ama çiğ köfte varmış. Bana sattınız. Sen aslında bölge sohbetlerine pek gelmeyi düşünmüyordum. Çünkü herkes kendi bölgesinde güzelce götürsün, kaynarsın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 iman şube şubedir. Küfür de nedir? Şube şubedir. Yani namaz kılmak imandan şube, bir şube ise kılmamak nedir? Küfürden bir şube. Doğru sözlülük imandan bir şube ise yalancılık nedir? Küfürden bir şubedir. Yani hep böyle giden. Ama İslam'da bir de nedir? Tevhid denilen bir konu vardır. O da şube şubedir. Onun da birçok kısımları vardır. Fakat tevhid artma ve eksilme ne yapmaz?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 ikrar etmek zorunda. Neden? Bakın, Allah kendisinden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın amcasını düşünün Ebu Talib'i. Ebu Talib ömrü boyunca Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'ı ne yapmış? Müşriklerden korumuş. Yani canını, malını, her şeyini ortaya koymuş birisi. Hatta şiirlerine bakıyoruz. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın dinini kabul ettiğine dair de beyitleri var. Ama ölüm düşeğine düşüyor ve aleyhissalatü vesselam hemen yanına geliyor. Bukhari'nin müslimin naklettiği rivayete bakın İbn Keser'in tefsirinde de Ey amcacım bir kelime söyle. Bir kelime söyle bununla sana yardım edeceğimi umuyorum. Yani La ilahe illallah kelimesini istiyorum. Ebu Talip şöyle duruyor. Koca karıları arkamdan beni kınamasını istemiyorum diyerek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 Oruçta tutuyorlardı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte savaşta da katılıyorlardı. Ama kalplerinin tasviki olmayınca şüphe Allah onların imanlarını ne yapmadı? Kabul etmedi. Ve yine amellere baktığımızda mesela Alimran Suresinde o dost efendi gibi e, yol emniyeti olup da gitmeye de gücü yeten hacca gitmeyince ne diyor Allah? Ve Resulü ta olarak ölmüş, ta e, Hristiyan, Nasrani hiç fark etmez diyor. Ve alimlerimiz bu konu hakkında bu diyor e, hacca gitmeye gücü yetip de hacca gitmeden ölen insan kafir olarak ölmüştür diyor. olarak ölmüştür diyor. Şimdi amel var, yapmamış. E, diğer her şey var. Aleykisselam ve Rahmutullah. Kalbi tasdik ediyor, dili ikrar ediyor.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 yazacağını ve daha sonra onlar Ya Rabbi bunu da alnımızdan kaldır dediğinde o da kalkacağını ve cennet evine karışacağını söylüyor. Bunun kim olduğunu Aleyhisselatü Vesselam'a sorduklarında kalbinde hardal danesi tanesi kadar iman bulunan insan diyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela öyle hadisler vardır ki ömründe hiç iyilik yapmamış insanlar. Şimdi ömründe hiç iyilik yapmamış derken kafir demiyor.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 İman eden de, küfreden de açık delillerden sonra iman etsin ve açık delillerden sonra ne yapsın? Küfür etsin diyor. İşte bu noktada biz kulluğu ikiye ayırıyoruz. fıtratta kulluk, tevhitte kulluk. Fıtrattaki kulluk nedir? Rabb'ı bilmedir. Bunu da biz nereden biliyoruz? Belki vafayı hatırlamasak bile Allah Azze ve Celle ta ruhlar aleminde bizden ne yaptı? Bir ahit aldı. Ben sizin Rabb'iniz değil miyim? Hani hoca efendiler camide falan anlatırlar ya, ne zamandan beri Müslümansın, hemen kalü beladan beri diye anlatırlar ya, o mesele işte. Yani ama orada ayeti anlatmazlar. Allah Adem'in sülbünden kıyamete kadar gelen bütün ruhları çıkarıyor ve ben sunu değilim. Ve ayet devam ediyor. Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut benden gelin sonra gelen nesiller işte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 Ama öyle meseleler de vardır ki mesela doğruluk nedir? İmandan bir şube. Yalancılık nedir? <gülüyor> Küfürden doğruluğun kemalatını ne yapıyor? Zedeliyor. O adamda hiç doğruluk yok manasında değil. Ama doğruluktan alakalı imanda ne var? Zayıflama var. Aynı zamanda bunu şahsiyetine yansıtır. Aynı zamanda ticaretine aynı zamanda bir babaysa babalığına yani toplumdaki her şeyine bu küfür ne yapar?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 Burada şunun da iyi anlaşılması gerekir ki iman kalple tasdik dediğimde kalbin amelleri vardır. Dillen ikrar derken dilinde nedir? Amelleri vardır. Ağzalarla tasdik dediğimizde onun da nedir? Amelleri vardır. Bunların da çok iyi ne yapılması? Anlaşılması gerekir. Mesela kalbe taalluk eden bir meselede insan şey, şüphe ederse o insanın imanı kökten ne yapar? Bir de Aynı o Hucurat suresinde o Bedevilerin işte Muhammed ile kavma arasındaki kavga bitince hangisi galip gelirse biz ona tabi olalım. Bu nedir? Bu bir şüphedir. iman değil. Onun yanında nemelandığı için o insanlar ne yapıyor? Allah Resulü'ne yakınlar. Biz bunların yanında duralım dediği için. Veya kalbi tasdik ediyor ama dili ikrar etmiyor.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 Rahipten aldığına bakıyorum. Şimdi bu noktada şöyle bir nokta açalım. Günümüzdeki teknoloji şuydu buydu biraz satasattı geliyor değil mi insana? Hatta mesela günümüzde iman eden insanların üzerine tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla, hatta uygularıyla ayak izlerini dahi görüyorlar değil mi kendilerine göre? Bir adam bulamıyorlar ayrı bir şey. Şimdi o günde aynı şeyler vardı. Kendilerine göre bir güç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 Birçok hileler. Bu yanda ise sastin var. Ve Allah onu imtihan ediyor. Ormanda insanlara eziyet veren çok büyük bir hayvana. Çocuk oradan aldığı bir kaya bu rahibin ilahının adıyla diyor. Bir taş atır, Hayvan orada ölüyor. Ve anlıyor ki rahibin ilahı haklı. Ve çocuk iman ediyor. Rahibe bunu gidip söyleyince rahib diyor ki sakın beni ele verme. Artık sen Bendeki bütün şeyleri öğrenmiş oldum. Ama çocuğun ünü ne yapıyor? Yayılıyor. Ve doğuştan ama olan oradaki kralının veziri bu çocuğa geliyor. hadis Şerif de, Diyor ki sana diyor ağırlığınca altın hazineler verin. Yeter ki benim gözüm aç. Çocuk diyor ki benim elimden bir şey gelmez. Bakın çok dikkat edin. İman et. Birlikte dua edelim. Gözü açacak da, kapayacak da o. Oh.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 O veziri çıplak çölün kızgın kumlarına gömüyorlar. Peskereyi kafasının tam ortasına koyuyorlar ve içiye ayırıyorlar. O adam dininden dönüyor. Ve rahibi getiriyorlar. Çırıl çıplak çölün kızgın kumuna gömüyorlar ve demir taraflarla sinirlerini tek tek tarıyorlar. Yine dininde ne yapıyor? Dönmüyor. Ve çocuğu ölsünce denize gönderiyorlar. Uzatmayın.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 Beni Farsi'ye as ve bu çocuğun Rabb'ın adıyla diyerek benim okumdan bana okan. Ve bütün insanları da diyor. Oraya topla benden kurtul diyor. Ve firavun kabul ediyor. Bütün insanları topluyor. O çocuğun e, ok şeyleri çocuğa atıyor ve çocuk bölüyor. Halt bölük bölük bu çocuğun Rabb'ına iman ettim deyince Filavın ne yaptığını o zaman anlıyor. Çünkü davet demek ki bir insanın kendi ölümünü istemekle ne yapabiliyormuş? Tamam. Gelebiliyormuş. Ancak bak iman etmeni ister. Zaten öleceğiz. Ama bir iman üzerine ölmek var, bir de küfür üzerine. Çocuğun bu yaptığı amelin akabinde derin derin hendekler kazarak iman ettim diyenleri Filavın ateşe atıyor. Ve bu arada bir kadın tereddüt ediyor, Kucağında da bir çocuk. Çocuk emmeyi bırakıyor. Atla ana atla diyor. Ahiretteki ateş bundan daha çekin diyor. Bakın bu kıssalar bizim için nedir? Çok önemli. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küfre girmektense ateşi tercih etme müminliğin nedir? Alametidir. Ve imanın lezzetini her tarafta ne yapar insan? bulur. Allah bize böyle iman nasip etsin. Anlaşılmayacağımız imtihamlarla bize vurmasın kardeşlerim. Ha. Ve imanın şubelerinin derece derece olması elbette ki müminlerin de fazilet bakımında nedir? Derece derece olmasından kaynaklanır. Öyle insanlar vardır ki aramızda hakikaten imanın şubeleri hep kemale ermiştir. Öyle bir insan aramıza geldiğinde hem Allah'ı hatırlatır,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 İmanın gereği amel etmediği için nedir? Birçok aldığı vasıflar vardır. Onun için kardeşlerim, kim Allah için sever, Allah için buğz derse Allah için alır, Allah için de verirse o insan imanını ne yapar? Kemanata erdir. Allah Azze ve Celle imanımızı artırsın. Evet. Artırsın. Evet. artırsın. Evet. artırsın. Evet. Bu noktada bazı sahabelerin sizlere sözlerini aktarayım.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 Şuraya salih birisi oturuyor. Yoldan geçeni yanına oturtarak onu Allah'la bozulmuş aralarını düzelmişe, ona hakkı anlatsın. O insan iman ne yapar? O, Veyahut 99 kişi öldüren insanın misaline bakın. Adam alim diye birine gidiyor. Ben diyor 99 kişi öldürdüm. Tövbe etsem Allah beni affeder mi?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 haram dedi, hatta hak cezası koyduğu fiiller olsa da küfür, şurada şurada ama İslam'dan çıkaranılar Şirk boyutu. Çıkarmayan kul hakkı ve kişinin kendi nefsine yaptığı nedir? Bir boyutu var kardeşlerim. İşte kişinin kendi nefsiyle alakalı yaptığı, kendi nefsine dönük zulmü, hiçbiri İslam'dan insanı ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Yani işte zina etmesi, içki içmesi, hakten kaçması, işte e, hırsızlık yapması gibi bu suçlar nedir? Allah'ın meşiyetindedir Ha bunları yap ha, çok güzel yapıyorsun demiyor. Günah haram ama İslam dairesinden bunu ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın naklettiği gibi karışmadığı diyor. Yani kişinin kişiye yaptığı zulüm. Onu da diyor, boynuzlu boynu koştan hakkını ne yapacak? Alacak. O ne işlerse onu ne yapar? Alır. Ben diyor. Ama Allah kendisi onu yarattığı halde kendine eş koşmayı ne yapmıyor? Asla affetmiyor kardeşlerim. İşte imanın e, bu noktada şubelerini çok çok güzel anlamamız gerekiyor. Evet. Yine e, bu noktada şunu da hatırlatmak gerekiyor ki kardeşlerim, muhakkak ki Müslüman'ın Müslüman üzerinde nedir? Hakları vardır. Bunlardan birisi nedir? Cenazesinde bulunmak. Bakın, imanı anlamış insanlardan tevhid ehli 40 kişi ölen bir Müslüman'ın cenaze namazını kılarda ve ona dua eder, şahitlik yaparsa Allah diyor onun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 Ve savaştan sonra, müşkütlerin e, tesliminden sonra, bunu geliyor, Ali Salatü Vesselam'a diyor. Ey Allah'ın de şunu, ben, e, bizden, o müşkütle sinsizce geliyor, mesela sahabenin birini öldürüp kaçır. Sonra sinsizce geliyor, on birini öldürüyor, kaçıyor. Sonra sinsizce geliyor, öbürünü öldürüyor, kaçıyor ve sahabeler bunu görüyor. Adam yakalayamıyorlar. Tam dördüncüye geldiğinde Usame bu adamı yakalıyor. Tam kılıcı kafaya indirecek adam La ilahe illallah diyor. Ama Usame üç tane hem de sevilen sahabenin böyle öldürüldüğünü tek tek görüyor. Adam kaçıyor. Dördüncüde yakayı ele veriyor. Tam vuracak La ilahe illallah diyor. Ama Usame onların acısını gördüğü için kafayı indiriyor. Ve Allah Resulü ve Selam'a geldiğinde sen diyor la ilahe illallah diye birini mi Ama korkudan dedi diyor, kalbimi yaktıdıdır. Kalbimi mi, diyor. mi O kadar çok konuşuyor ki Usama diyor ki keşke o gün iman etseydim de bu sözleri duymayaydım. Bugün ise kardeşlerim öyle duruma gelmiş ki insanlar imanın kıymetini bilmiyor. Biz selamın kıymetini bilmiyor.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 ee, sahabelerin hayatlarını okuyun, inanın belki yüzde ellisinden fazlası kördür değil evet. Hep savaşlardadır. Hele bir savaşta e, hatta Ebu Sufyan hatta birçok sahabeler bile hep tek gözlerini kaybettiler İbn Abbas'ın. Orada okçular çok e, nişancıydı. Hep gözlere nişan aldılar. Birçok sahabe kördür. İşte e, ama veya karanlıkta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 Öbürü de diyor bakın ufakit gördüğünüz insanlara eziyet verir diye diyor, yani batar bir şey o da aldı bir kemalya koydu Allah onu da mağfiret etti cennetine koydu diyor. Yani yaptığınız amellerin hiçbirini küçültemeyin arkadaşlar Düşünün etini satan bir kadın sayış edilirken bir kadın çölde kuyunun kenarında dili bir karı sarkmış köpeği görüyor. Ona ne yapıyor? Pabuduyla bir damla su veriyor.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 onlar da merhametin eserini göremezsiniz. Kimseye yapar? Kendi öz anne ve babalarını gözünü kırpmadan teklif ederler. Halbuki Ümmü Habibe geliyor diyor ki Allah'ın Resulü müşrik olan diyor babam geldi. Ebu Sufyan geliyor. Ben diyor buna ne yapayım? O senin baban İkram et diyor. Sadece Ümmü Habibe ne atmıyor? Temiz olanın yatağına oturma diyor. Allah Resulü yatağına oturuyor. Sen pissin, müşkitsin diyor. Bu söz Ebu Sufyan'ın çok zoruna gidiyor. Döne döne döne sonunda iman etmesine sebep oluyor. Yani bir kız çocuğu ki babasını çok seven birisi imanı ama peygamberin yatağına oturtmuyor. Bakın bunu ayıran iman kardeşleri. Yani iman. Hatta Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın hayatını okuyun. Bir gün diyor savaşta diyor ben onu kendime hamit kıldım diyor. O nereye giderse ben de arkasından gidiyordum diyorsa abi derken diyor, müşriklerin içine daldı, onları dağıttı diyor. Karşısına bir adam çıktı diyor. Hemen yüz çevirdi diyor. Daha kalabalık bir müşkük topluluğuna girdi, onları da dağıttı diyor. O adam diyor, yine çıktı karşısına diyor. Yine yüz çevirdi. Üçüncü de diyor, öyle bir vuruş vurdu ki, ikiye diyor. O adam babası diyor. Ebu Ubeyde bince Yani baba sevgisi, evlat sevgisi var ama Allah'a ve Resul'una karşı gelmiş, öyle harp meydanında gelmişse acınır. Onun dışında onları en güzel şekilde ne yapın? Muamele edinir. Bu da iman edinin hareketidir. Bugün kafirler Müslüman'ı esir aldığında ne yapar kadınla kızını? En iğrenç işkencelerini yaparlar insana yakışmayan şeylere. Peki İslam ne diyor kardeşlerim? İman edine. Bir günahmış dedin. On tane künağı azalt edin.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 Ehl-i sünnet ve cemaat imanın e, aslının şirk olmadığı müddetçe bitmeyeceğine ne yapar? İnanırlar. Ve harbeldaneşi kadar iman bulmanın da cennete gireceği inancına sahiptirler. E, i̇man kötülükle bağdaşmaz. Her zaman iyilikle ne yapar? Bağdaşır.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 bir tanesi, isterseniz onu bir dahaki dense bırakırım derim. Ha, işte derseniz ben tekfiri de isterim. Ne dersiniz? Yeter mi? Aşağı yukarı dakika falan olmuş. Siz gibi sağ, falan yapıyorsunuz. Ben için fark etmez. Yarın işe gideceği için e, yalnız tekfirlen alakalı bir tane rivayet şöyle, evet. nakledeyim. Evet. Şimdi teferratı ile alınırsa daha güzel olur ama bu konuyla alakalı size önemli bir rivayet anlatayım. Kalsın okumak istiyorum. Alabilirim. İmam Ebu Davud nakleder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden iki tane arkadaştan bahseder. Bunlar çok iyi arkadaş ve devamlı bir arada bulunan arkadaşlar. Birisi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 Allah kendisinden razı olsun. Ebu Kureyre diyor ki, vallahi diyor kul öyle bir laf söyledik ki, hem dünyasını hem de ahiretini hedef <gülüyor> Onun için teksir meselesinde işin özü budur. İnsan günah işleyebilir. Hem de alabildiğine günah işleyebilir. Ama başkasını küfürlü itham etti mi, onda yoksa döner, dolaşır, söyleyebilir ne yapar, bulur. Durup dururken de ne yapar? insan? dinden çıkabiliriz. Mesela şöyle bir topluluk düşünün. Bunların hepsi müşrik kafir desen, bir tane iman eden çıksa, sen tam bir tevhid ehli bile olsan, bir o sözüne, binaya dinden çıkarsın. Ama mesela düşünün Avrupa'da bir Hristiyan devletinin olduğu yere bunların müşkü toplumda, bunda sıkıntı yok. Çünkü orada asıl nedir? Şirktir. Ama iman eden insanların kalabalık olduğu bir yerde ise o topluma şirk demen nedir? Çok zor. Mesela Allah'ın kitabında Mekke toplumu zikredildiğimde müşrik toplumdur. Evet. Halbuki orada Varaka bin Nefel var. Bukhari'nin naklettiği beş tane tevhid edilmiş insanlar var. Ama umum şirk olduğu için o toplum nedir? Müşrik diyor. Yahudileri, Hristiyanlar Müslük ve kahir olduğu halde Allah Azze ve Celle, onlardan bahsederken ne diyor? Tabii diyor. Yani bu kavramlar bizim için nedir? Çok çok önemli. Bunlar da dersler sıralı olarak işlendikçe teker teke etkin sunduğun oluşumuna baktınız mı? Önce bir yapraktır, sonra iyice yumulur, sonra kabuklar ne yapar? O yeşil olanlar yeşildir ama sertleşmeye başlar. İçinden bir şey küçük bir nokta büyümeye başlar ve o kaburga sırt içinde içine çok güzel ne yapar? Yemiş çıkar. Buna hep yavaş yavaş dolacak şeylerdir. Allah hacınıza muafuriyet etsin. Amin. Allahümme ve dehamdik eşhedü